Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Şartu saini, ikinci şart. Setrü'l avreti, avretin avreti örtmek. Wa min şururı salati namazın şartlarındandır. Setrü'l avreti, avreti örtmek namazın şartlarındandır. Ve hiye o ma şeydir ki vacibu tavtiye tuhu onu örtmek vacip olur. Vayak buhu zuhuruhu ve onu e, açığa çıkartmak da çirkin olur. Onun açığa çıkması. Onun açığa çıkması çirkin olur. Açığa çıkartmak olması için ne olması? Vayak buhu izharuhu olurdu. Zuhuruhu açığa çıkmaz. Vayüz tehpye minhu e, ve, ve ondan e, hayayedir. Hayayedir. Kârullah tehayyâ Teala dedi. yâ beni adam eli beni adam kuzu ziyânetekum. E, süslerinizi alın, süslerinizi kuzu alın, alın. Ende kulu her e, mescid yerinde. Her secde yerinde yani her namaz yerinde <gülüyor> zinetlerinizi üzerinize alınız. Ey. Bakalen kalan sallallahu aleyhi Ve sellem peygirmenin var mı? yanında. Inde kulli peygirmenin her namazın yanında. Bakalen kalan sallallahu aleyhi Ve sellem La her namazın yanında. Ve Hayızlının yani buluğa ermiş olan Ey baliğin, buluğ çağındaki Kızın namazını kabul etmez İlla himarin ancak Himar ile kabul eder. Himar nedir? Kadınların örtmüş olduğu örtüdür. Başlarının aşağıya doğru örtmüş Oldukları örtüdür. Ravahu <gülüyor> Ebu Davud Ve Tirmizi'yi ve Hassanehu Ebu Davud Tirmizi'yi rivayet etti Ve Hassanehu ve Tirmizi'yi onu Sahih dedi. Şey, Hasan dedi. Estağfurullah. Ve Kala İbni Abdülber İbn-i Abdülbel dedi ki, اَجْمَعُوا İcma' ettiler. عَلَى فَسَادِ صَلَاتِ Namazın fesadı üzerine icma' ettiler. Hangi namaz? مَنْ تَرَكَ Elbisesini terk eden namazının fesadı üzerine icma' ettiler. Yani kabul olmayacak, fasit olacağı. وَهُوَ قَادِرٌ al الْاِسْتِطَارِ بِهِ O, elbiseyle istitar etmeye, örtünmeye gücü yettiği halde elbiseyi terk ederse, bu namazın fasit olduğunda icma' ettiler. Ve çıplak namaz وَاَصْرَهُمْ وَاَصْرَهُمْ Ha Buradan ne anlıyoruz? Demek ki gücü yetmediği halde, elbisesi olmadığı halde çıplak kılan da ihtilaf etmişler. Lakin gücü yettiği halde elbise giymeyen, e, elbisesiz namaz kılanın namazının fasit olduğunda ne yapmışlar? Fasit olduğunda icma etmişler. Normalde biz demiştik ki, hatırlıyorsanız, fıkıh kitaplarında fasit kelimesini gördüğümüz zaman, Fasidin manası nedir? Batıl manasındadır. Cumhurun fıkıh kitaplarında, yani Şafilerin, ondan sonra Hanbelilerin, ondan sonra Malikilerin fıkıh kitaplarını okuduğumuzda fasid kelimesi neyi karşılar? Fasid kelimesi, sahih kelimesini karşılar. Yani bunun namazı sahihtir dediğimizde ne demektir? Namazı kabul olmuştur ve onun boynundaki borcu düşürmüştür. Yani. Lakin namazı fasit oldu dediğimiz zaman yani bu namaz ondaki borcu düşürmemiştir. Tekrardan bu namazı ne yapması lazım? Tekrardan bu namazı kılması lazım demektir. Bu kimin yanında? Bu cumhurun yanında. Yani fasitle batıl aynı şeydir. Fasit kelimesi geldi mi batıl manasına gelir. Batıl kelimesi geldi mi fasit manasına gelir. Bu da neyi karşılar? Bu da ee, sahih. Namaz dediğimiz sahih ibaresini karşılar. Hanefiler ise ne yapmışlar? Ayrıma gitmişler demiştik değil mi? Onlar fasitle batıla ayrı ayrı manalarda kullanıyorlar. Ee, i̇badetlerde yani namaz vesaire gibi baplarda fasit dedikleri zaman hanefiler de fasitle batıla aynı manada kullanıyorlar. Yani fasit batıl ne demek? Yani sahih değil. O namaz o borcu düşürmediği bir daha kılınması lazım. Lakin muamelat ve benzeri baplarda yani alışveriştir şudur budur hanefiler fasit dediğinde ayrı bir mana kast ediyorlar. Batıl dediklerinde ne yapıyorlar? Batıl dediklerinde de ayrı bir manayı kast ediyorlar. Evet. Batıl nedir? Batıl aynı mm -hmm. cumhurdaki gibi kastediyorlar. Fasit dedi mi? Problemlidir. Lakin yerinlere gelmiştir. Ee, onu kastediyorlar muamelatta ama ibadetlerde fasit demek sahih olmayan demek. Yani kişiden borcu düşürmeyen demektir. Fe la hilafa. yoktur fi vücubi setr-i avreti. Avretin örtülmesinde hilaf yoktur. Fi salati namazda ve bi hadretin ve insanların hazır olduğu yerlerde ve fil halwati al-sahihî ve insan tek başına kaldığı zaman da say olan görüşe göre ne yapması lazımdır Örtülmesi lazımdır. De hadisi Muaviye İbn Hayda'tül Kuşeyri. "قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye radıyallahu anh hadisine nisb Peygamberimiz buyurdu ki ihfaz avreteke avretini muhafaza et." İlla min zawjatike ecza zawjatik bundan müstesnadır. Ebu memelaket yeminuke veya senin elinin dibinde olanlar. İşte cariyendir, çoluk çocuğundur vesaire. Ve şey estağfurullah cariye ebu yani cariyen de bunların yanında avretini açabilirsin. Lakin bunların dışında kalanların yanında ihfaz avretike avretini muhafaza et. Kale Muaviye anh, diyor ki ben dedim ki kultu ben dedim Fayza kana al-qawmu fi yani kavim yani yana olduğu zaman insanlar iç içe olduğu zaman ne, ne olur? Kale dedi ki fe in eğer gücün yeterse alla yarayenna ahad onu hiç kimsenin görmemesine de fe la onu hiç kimse görmesin. Yani senin avretin insanların yanındayken hiç kimsenin görmemem gücün yetiyorsa hiç kimse onu görmesin. Kale qultu ben dedim ki fe iza kana Peki bizden biri tek başına olduğu zaman. Gale dedi ki Allahu ehakku en yistahya minhu minan Allah e, Allahu ehakku Allah en hak sahibidir en yistahya hayâid edilmeye minhu ondan minan nas insanlardan. Yani a, insanlardan haya etmektense Allah kendisinden haya edilmelidir. Allah kendisinden haya edilmeye daha hak sahibidir. Ravahu Ebu Davud ve gayru. Ebu Davud ve onun dışındakiler bunu yaptılar. Bunu rivayet etti. Şimdi normalde, arkadaşlar, şey iki türlüdür, avret iki türlüdür. Bir nazar avreti vardır, bir de namaz avreti vardır ve ikisinin arasında da ne yoktur, ikisinin arasında da bir bağlantı söz konusu değildir. Nazar avreti ne demektir, namaz avreti ne demektir? Nazar avreti, normal zamanlarda insanların bakmasının haram olduğu veyahut da insanlara göstermenin haram olduğu yerler demektir, öyle mi? Avret kelimesinden kasıt nedir? Avret kelimesinden kasıt açılması haram olan, başkalarına gösterilmesi haram olan, bakılması haram olan yerler demektir. Öyle mi? Nazar avreti demek, insanın eşinin işte ee, cahiresinin vesaire dışında başkalarına göstermesinin haram olduğu yerlerdir. Nazar avreti. Namaz avreti ne demektir? Namaz avreti demek de kişinin saat namazda açmasının haram olduğu ve açtığı zaman namazını ifsat edecek olan yer demektir. Namaz avreti. Şimdi biz dedik ki namaz avreti ile nazar avreti birbirinden farklı şeylerdir. Öyle mi? Çünkü insanlar genelde ne yapıyorlar? İnsanlar genelde bunu karıştırıyorlar. Şöyle ki, adam diyor ki mesela örnek veriyorum. Şimdi geleceğiz avretin hududu neresidir diye. Erkeğin avreti diyor, eğer diz kapağıyla göbeği arasında ise o zaman diyor ben namazda Diz kapağımla göbeğimi kapatırım, onun dışında kalan her yeri de yapabilirim, onun dışında kalan her yeri açabilirim. Bu şimdi ne yapmış oldu? Bu namaz avretiyle, öyle mi? Nazar avretini yani bakma avretini birbirine karıştırdı. Niye? Çünkü erkeğin diz kapağıyla göbeğin arasını kapatması bu nazar avretidir, öyle mi? Salat avretinin böyle olduğuna dair başka bir nasıl olması lazım. Çünkü iki avret birbirinden farklıdır ki bunun farklı olduğunu açıklayacağız veya başka birileri şöyle karıştırıyorlar mesela diyorlar ki insan diyorlar tek olduğu zaman çıplak durabilir. Öyle mi? Biz de demiştik iki tane bize peygamberden örnek vermiştik. Bir demiştik Hazreti Eyüp Buhari'deki rivayette Üryan yıkanmıştır. Hazreti Eyüp Buhari'deki rivayette Üryan şey Hazreti Musa Buhari'deki rivayette Üryan yıkanmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam, kendi hanımlarıyla beraber ne yapmıştır? Öryan yıkanmıştır. Demek ki insan tek olduğu zaman veya yanında mahremi olduğu zaman üryan olabilir, öyle mi? O zaman demiş ki adam, ben tek kaldığım zaman da ne yapabilirim? Namazda da çıplak namaz kılabilirim. Mesela bazıları da bu şekilde fetva da veriyorlar zaten. Yani insan tekken çırıl çıplak namaz kılabilir. Niye peki? Neye dayanarak bunu söylüyor adam? Nasıl olduğundan dolayı değil. Adam diyor ki, eğer bir adam tekken çıplak kalabiliyorsa, bunda bir problem yoksa, o zaman namazda da tekken bunu yapabilir. Bu nedir? Nazar avretiyle salat avretini birbirine karıştırmaktır. Veya başka bir grup mesela diyor ki kadın namazda elini ve yüzünü açabilir. Öyle mi? Hatta açması lazımdır. Kadının namaz kılarken elini ve yüzünü açması lazımdır. O zaman diyor adam kadın sokakta giderken de elini ve yüzünü ne yapabilir? Elini ve yüzünü açabilir. Bu yine neyi karıştırdık şimdi birbirine? Nazar avretiyle salat avretini birbirine karıştırmış olduk. Peki bu ikisinin farklı olduğunun delili nedir? Bu ikisinin farklı olduğunun delili şudur. Mesela normalde erkeğin avret yeri nesidir? Yani en e, geniş olan şeye göre söyleyelim, genişliğe göre diz kapağıyla göbeği arasıdır. Öyle mi? Resulullah ve Vesselam mesela şey diyor ki e, Muammer'in yanından geçerken "Gaddi fakhidayka fe innal fekhidayni avra." ey Muammer şeylerini kapat. E, baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar nedir? Baldırlar avrettir. Fakiz neresidir? Fakiz burasıdır değil mi? Baldır kısmıdır. Ama aynı Resulullah namaz için diyor ki: "Ne <gülüyor> hayrasullahu sallallahu aleyhi ve sellem en yusalli er-racul fi thobbin vahidin ve laysa ala aatiqihi minhu şey'un." Yani kişinin omuzunda hiçbir şey olmadan tek elbiseyle namaz kılmasını yasaklamıştır. Öyle mi? Normalde omuz kısmı erkeğin avret midir? Avret midir? Değildir. Erkeğin omuzları, erkeğin ahureti midir? Nazar yönünden değildir. Ama namaz yönünden Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ne yapmıştır? Kapatılmasını istemiştir mesela. Veyahut da ne diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kendisine elbise sorulduğu zaman فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ Şayet genişse ona sarıl. Öyle mi? Komple vücuduna sar. فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا Eğer darsa فَالتَّذِرْ بِهِ O zaman onu alt kısmına sar sadece. Yani ama ne zaman darsa, eğer bütün vücuduna saracak imkanı yoksa, elbisen yoksa o zaman tut onu alt tarafına. Yani avret olan kısmı kapatıyor mesela aleyhissalâtu vesselâm. Ha biz burada mesela kadın için herkese inşallah anlatacağız. Normal racih olan kadının elini ve yüzünü avret olmasıdır. Öyle değil mi? Kadın elmen etu avra. Kadın hep avrettir. Her tarafını kapatması lazım. Ama namaza gelince kadın namazda elli ve yüzünü ne yapıyor? Elli ve yüzünü açabiliyor. Burada ne anlatmaya çalışıyoruz? Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Namaz avretiyle, nazar avreti birbirinden nedir? Birbirinden farklıdır. İkisini birbirine kıyas edip ne yapılmaz? Birini birine kıyas edip veya birini birine kıyas edip hüküm çıkarılmaz. İkisinin kendine göre farklı neleri vardır? Farklı delilleri vardır. Peki buradaki bu Allah'u ahakku en yustahya minhu nas? Biz bunu nasıl anlayacağız? Şeyh dedi ki fil الْخَلْوَةِ عَلَى الصَّحِيْهِ Yani bu ne demek? فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ سَتْرِ الْعَورَةِ Avreti eee, şey, vacipliğinde ihtilaf yoktur insanların yanında. Ve insan haliyken boş olduğu zaman böyledir. Hayır böyle değildir. Niye? Çünkü Hz. Eyüp, Hz. Musa, Resulullah aleyhissalatü vesselam tek kaldıkları yerlerde avretlerini ne yapmamışlardır? Örtmedikleri zaman olmuştur. Bu da gösterir ki bu efdaldir. Yani en güzel olanı. Allah'a karşı en yakışık alacak olanı budur. Kişinin tek olduğu zaman da avretine dikkat etmesidir. Lakin kişi tek olduğu zaman ne yapabilir? Kişi tek olduğu zaman e, avretini normalde açabilir. Evet. Muqaddesen <gülüyor> Allahu, Allah isimlendirdi. Keş, Keşf el avreti, avretini e, avretini kötülük olarak fi kavlihi anil kuferi kafirlerden e, bahsettiği sözünde kötülük olarak açıkladı, isimlendirdi. وإذا فعلوا يخطئون زمان fuhşetan kötülük yaptıkları zaman galu dediler ve cedine aleyha eba ana biz babalarımızı bunun üzerine bulduk vallahu emrana biha Allah bize bunu emretti kul <gül> deyin inna allaha <gül> ma'ka Allah la emru bil fuhşai Allah e, Allah e, kötülüğü emretmez okanu idder etufun tavaf ediyorlar et, tavaf ediyor idiler bil beyti uratan çıplak olarak evi, yani kabe'yi tavaf ediyor idiler. Ve yaz'ununa zann ediyor idiler ki, "An Bunun dinden olduğunu zannediyor idiler. Fe keşful avretin açılması, açığa çıkartılması ve nazru ileyha ve ona bakmak, ona bakmak, يجر, ile şerrin khatirin, tehlikeli bir şerre sürükler. Ve o vesiletün vesiledir. İlel vuku'i fil fâhişeti kötülüğün vukuusuna vesiledir. Ve hedmil ahlâki ve ahlakın gitmesine, yok olmasına vesiledir. Kema gibi... <gülüyor> Keme muşaedun nasıl ki ona şahitlik ediliyor Fil muhtemeat il mutehallileti yani şu an içinde yaşadığımız toplumlarda şahitlik ettiğimiz gibi neye elleti o toplumlar ki dahaat Kermeta onun değerleri yok olmuştur vehudimet ahlakuha onu ahlakı yıkılmıştır Fteşaratfi her razziiletu razilet razillik onda yayılmıştır vehudimet fi her had fazilet ondan olmuştur fazilet onda yok olmuştur. Evet. Fesetun avreti avreti örtmek, alel fadileti ve Fazilet ve ahlak üzerine kalmaktır. Ve lihaza bunun için يحدث şeytanu şeytan şeytan hırs yapar ala ira'i beni adama bi keşfi avratihim. Onların avretlerini aç, adamın avretlerini açmak için şeytan hırs yapar. Waqad hadzarana لقد حذرنا سكنdıdı fakat hazir en Allahu Allah bizi sakındırdı minhu ve ondan fi kavlihi sözünde Ya beni Adem eyy beni Adem ey beni Adem la yfitena nkum şeytanu şeytan sizi fitneye düşürmesin keme akhraja ebeveykum nasıl ki babalarınızı anne ve babanızı çıkardı minel cenneti cennetten Yenzı'u anhuma onlardan çekip alıyor libasehuma elbiselerini li yuriyahuma ta ki onlara göstersin sevaatihima <gülüyor> onların avret yerlerini sevat <gülüyor> ne demek kişinin ön, kubul ve dubur yani önündeki ve arkasındaki avret mahalli fe avretin ortaya çıkması mekidetun şeytaniyetun şeytanın tuzaklarındandır vekidetun şeytaniyetun şeytanın şeytanın tuzağıdır <gülüyor> <gülüyor> kad vaka fiha onda vakı oldu kad vaka fiha ona düşmüştür kesirun <gülüyor> minel muştemihatil beşeriyye el Birçok beşeri topluluklar bugün bu tuzağa düşmüştür Avrupa belki esununa isimleniliyor isminden dürüyorlar bunu ruk ve bunu teknoloji ve çağdaşlık olarak da yani yüce yükselmek olarak da ne yapıyorlar isimlendiriyor olabilirler evet فَتَكَوَّنَتْ Oluştu نُوَادِ e, الْعُرَاتِ nuvâdi, e, Çıplaklar kampları, yani çıplakların ol, olduğu şeyler, topluluklar, kamplar ne oldu? Oluştu. وَتَفَشَّ السَّفُورُ وَتَفَشَّ السَّفُورُ وَتَفَشَّ Açıklık Finnisa'i Kadınlarda Genelde sufur şey için de kullanılıyor, yani kadının yüzünü açması için de. Yani yüz, özellikle açıklık kelimesini <gülüyor> ifade ediyor ama genelde yüz açma ile ifade ediliyor, evet. فَعُلِضَتْ اَجْسَاتُهُنَّ Onların cesetleri, bedenleri sunuldu. اَمَامَ الرِّجَانِ Adamların önüne. بِلَا حَيَائِنْ وَلَا حَجْرِنْ Utanma ve hayâ olmaksızın. Evet. Yani kiplerin önüne sunuldu. Şimdi normalde Araf suresinde bu ayetleri Şeyh'in nakil yaptığı bölümde Allah Azze ve Celle e, çok değişik bir sıralama var. Şöyle bir sıralama var. Şimdi e, ilk başta Allah Hz. Adem'in kıssasını anlatıyor. Öyle mi? Hz. Adem'in kıssasını anlattıktan sonra şeytanın nasıl onları kandırdığını anlatıyor. Şeytanın onları cennetten nasıl çıkardığını anlatıyor. Nasıl Hz. Adem ve Hava yani yanındaki eşinin işte çıplak kaldıklarını ve hemen cennet e, yapraklarıyla örtünmeye çalıştıklarını anlatıyor. Hemen akabinde de şeye geçiyor Allah Azze ve Celle. Müşrik toplumun bazı kastetlerine giriyor işte wa idafa alu fahişeten. Evzalem anfusa ham, qalu wa jedna alaihi abana amarna biha diyorlar mesela. Wa yauta Allah Azze ve Celle dur ya ya'ladin amanu khuzu kulli kullu wa ve la inna Allah la Şimdi bunlar ne ne üzerine iniyor bu ayetler? Şimdi Mekkelim müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Öyle mi? Müslümanlar Kabe'yi elbiseyle tavaf etmeye başladıkları zaman Müslümanlara ayıplamaya başladılar. Yani onlar Müslümanları ayıplıyorlar. Allah Azze ve Celle de ne yaptı? Allah Zevecil de bu ayetleri indirdi. Lakin ayetleri nerede indirdi? Ayetleri Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlattıktan sonra indirdi. Bu bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Yani dinden ziyade örtü zaten fıtri bir şeydir. Erkeğin de kadının da kendilerini örtmesi fıtri bir şeydir. Niye? Çünkü Hz. Adem ve e, hanımı e, cennetten kovulup çıplak kaldıkları zaman hemen ne yapıyorlar? Ağaçtan yedikleri anda Allah ceza olarak onları çıplak bırakıyor. Hiçbir emir kendilerine gelmeden cennet şeyleriyle cennet yapraklarıyla kendilerini örtmeye başlıyorlar ve bu fıtrattır. Peki Mekke'li müşrikler niye bu fıtratı bozlar? Yani normalde hani makul olarak insan düşünse hani dini bir kenara bırak kadınlar mesela. Yani İbn Abbas diyor kadınlar çıplak Kabe'yi tavaf ederlerdi. Avret yerlerine çok ince bir bez gibi böyle çok basit bir şey koyarlardı. Ve derlerdi ki ben bugün açığa çıksa da avret mahallim kimseye ona bakmayı helal görmüyorum mesela. Yani şimdi insan normalde biraz düşünse yani hani bunun dinden ziyade bir erkeklik boyutu var, bir kıskançlık boyutu var, bir işte hani e ne bileyim bir haya boyutu var yani hiçbir varlık e bir başkasının kendisini normalde çıplak görmesini ne yapmaz? Çıplak görmesini istemez. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ya, Allah hepinizi fıtrat üzerine yarattı. Lakin sonra şeytanlar gelip sizi o fıtrattan çekip aldılar. Ne suretine? Size Allah Azze ve Celle'den başkasına şirk koşmanızı ve ona ibadet etmemenizi emretler. Veya Allah'ın helallerini size haram, haramlarını size helal kıldılar. İnsan, bunlar fıtratla alakalı şeylerdir. İnsan fıtratını bozduğu zaman, fıtrat neyle bozulur? Fıtrat şirkle bozulur. Özellikle fıtratı en büyük bozan, yerle bir eden şey kişinin Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmasıdır. Mekkeli müşriklerde olduğu gibi. Fıtrat şirkle bozulur. Fıtlar fıtrat mahsîf fıtrat mahsiyetlerle bozulur. Yani günahlarla bozulur. Ta öyle bir hal alır ki artık rezillik fazilet, fazilet, re fazilet rezillik olarak insanların gözünde algılanana kadar. E şimdi günümüze baktığımız zaman günümüze de çok büyük bir fark yok. Yani nasıl ki Mekke'deki müşrikler hiç utanmadan kadın ve erkek Kabe'yi anneden doğma bir şekilde çıplak tavaf ediyorlardı öyle olaraktan ve bunu bir ibadet olarak, bunu bir güzellik olarak telakki edip diğer insanlara da e, hakaret ediyorlardı, dalga geçiyorlardıysa bugün gene aynısı mevcut. Yani bir takım insanlar soyunmakla kendilerini birilerinin soymasını ilericilik yükselme olarak algılıyorlar. Giyilen insanları, hayalı olan insanları, fıtratlarını muhafaza eden insanları da ne yapıyorlar? Fıtratlarını muhafaza eden insanları da eleştiriyorlar gericilik diye vesaire vesaire bazı şeylerle alakalı. Yani toplumların bu konuda rahat olmasının sebebi ile alakalıdır? Fıtratla alakalıdır. Fıtratın bozulmasıyla alakalıdır. Evet eyyühe müslüman, ey müslüman innehu muhakkak ki o yecibu vacip olur seturul avreti seturul vacip olur bime yusifu e, uş, ve kişinin cildini vasfetmeyecek şekilde avreti setretmek vaciptir Kali, yani ne demek kişinin cildini e, şey yapmayacak şekilde çünkü şimdi normalde mesela bir elbise düşünün adam avretini örtmüş diyelim Lakin o kadar şeffaf bir şeyle avretini örtmüş ki olduğu gibi içini gösteriyor mesela. Şimdi bunun buna avretini kapatmış denir mi? Demez. Yani bu neye benzer? Camla avretini kapatmaya çalışan adam'a benzer veya naylon ile avretini kapatmaya çalışan adam'a benzer veya adam o kadar dar giymiştir ki yani tamam avretin üzü üzeri belki şeyle örtülmüştür. Ee, bir kumaş parçasıyla örtülmüştür. Lakin olduğu gibi bütün avretleri belli oluyordur. Cismi, şekli, boyutu, her şey belli oluyordur. Bu da nedir? Bu da avreti örtmüş demek değildir. Neden? Çünkü avreti örtmenin vasfı nedir? Onun cildini belli etmeyecek şekilde olmazdır. Yani bakıldığı zaman onun bütün hudutlarını çizen şey avreti örtmek değildir kesinlikle. Evet. Kualet-i Aile, Allah-u dedi, Ya beni Adem, ey beni Adem, sizin üzerinize biz indirdik libasen örtü yuvâri sev'âtikum e, sizin e, av, avretlerinizi örtü e, örter av, avretlerinizi örter fe muvâratul avreti billibâs-i sâtir emrûn matlûbûn ve vâcibûn fe muvâratul avreti avretini ''Avletin örtülmesi bir libâsi e, satiri örten bir elbiseyle emrün matlûbun talep edilen bir emirdir ve vacibun ve vaciptir.'' Şimdi biz normalde mesela tevara dediğimiz zaman ''tevâra'' kelimesi ne ifade eder? Nasıl? ''tevâra'' kelimesi karşılıklı değil. ''tevâra'' kelimesi ne ifade eder? Nasıl? Bir kişinin bir kişiyle arasına ne yapması? Perde yapması. Kendini göstermeyecek şekilde kendiyle arasını ne etmesi? Örtmesi anlamına gelir. Ama bunların içerisinde bak uzaklaşmak anlamı var. Örtü anlamı var, gizleme anlamı da var. Öyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle diyelim ya beni ademe قَدْ أَنزَلْنَا aleykum لِبَاسًا Ey beni Adem, biz size elbise indirdik. يُوَارِي سَوْعَاتِكُمْ Sizin şeylerinizi örter, sizin avret yerlerinizi örter dediği zaman burada kasıt nedir? Yani avret yerlerinizi kapatır gizler öyle mi? Yani avret yerlerinizin önüne perde olur. E bu da nedir? Bu da dar ve şeffaf olan şeyler bu şeye girmiyorlar. Yani o cildin cildi cildi vasfetmeyecek dedi ya şeyh. Dar olan ve şeffaf olan şeyler bu sınıfa ne yapmıyorlar? Bu sınıfa girmiyorlar. Neden? Her ne kadar örtü gibi görünse de üzerinde lakin o muvara olmuyor. Yani avret gizlenmiyor. Avret perdelenmiyor. Bilakis ne oluyor? Avret belli oluyor cisim olarak. Avret belli olmuş oluyor. Ondan dolayı ne olması lazım? Bu مُوَارَةُ aura Yerine gelmesi lazım. Yani avretin setredilmesi, üzerinin kapatılması, gizlenmesinin yerine gelmesi lazım. Evet. Şimdi nereye geldik? Şimdi erkeğin avret yeri, mahalli neresidir? Yani ne kadar avrettir, ne kadar avret değildir. Şimdi oraya geldik. Evet. Adamın avretinin haddi, sınırı رَجُلِ mine surrati ile rukbeti göbekten e, diz kapağına kadardır. Evet. Bir hadisi Ali radıyallahu anhu, alâ radıyallahu hadisinde anhu la tebiris fakhizeke. La teburis fa la Ne baldırını aşağıya çıkarma ve la tenzur ila fakhizi hayyin ev meytin. Ne de ne ölünün ne de dirinin şeyine bakma. E, baldırına bakma diyor Aleyhissalatu <Bolsonaro> vesselam. Rivahu Abu Davud ve Ibn Majah ve fil hadis al-akhar gatti kapat, baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar avret. Rivahu Malik ve Ahmed ve ve hasenehu. Şimdi normalde erkeğin avret mahalli neresidir? Öyle mi? Erkeğin avret mahalli neresidir? Şimdi bu konuda iki tane görüş var. Bunlardan birincisi, yani cumhur-i ulemanın görüşüne göre erkeğin avret mahalli, erkeğin diz kapağı ile göbeğinin nedir, Erkeğin diz kapağı ile göbeğinin arasıdır. Niye? Çünkü Bukhari ta'liqen i̇bn Abbas'tan şunu rivayet ediyor. El-Fakidhu avratu, nedir? Baldırlar, avrettir diyor. Öyle mi? Yine biz dedik ya, Resulullah Muammer'in yanından geçerken bakıyor ki Muammer şeylerini açmış. Baldırlarını açık bırakmış. Ne diyor Peygamberimiz? Şeylerini kapat. Baldırlarını kapat. Çünkü baldırlar nedir? Baldırlar avrettir. Veya Ali radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi لَا تُبْرِسْ فَقِذَكَ وَلَا تَنْزُرْ اِلٰى فَقِذِي حَيِّينَ اوْ مَيِّتٍ Yani hem kendi baldırlarını açığa çıkarma hem de ne bir ölünün ne de dirinin baldırlarına ne yapma? Baldırlarına bakma. Başka bazı rivayetlerde Peygamberimiz aleyhisselatü Bunlar hep sünellerde geçen rivayetler. Tamam, işte İmam Ebu Davut'ta, İmam Tirmizi'de vesaire diyor ki مَا بَيْنَ السُّرَّةِ rukbete اَوْرَةٍ Bu hem derfu'u naklediliyor, hem de mevkuf naklediliyor. Tamam, lakin senedinde ne var? Senedinde problem var. Bu çok açık, yani sürre ile yani göbekle diz kapağı arasında nedir? Avrettir diye. Şimdi bu birinci görüş, erkeğin diz kapağı ile göbeğin arası avrettir. Bu görüşü savunan cumhur, yani mesela işte Hanefiler, işte şey, e, Hanefiler, Şafiler, ondan sonra işte e, Malikiler e, vesaire. Bazıları Malikileri katmıyor. Bazıları Hanbelilerden bir rivayet var diyor vesaire. Bu görüşü savunan cumhur şurada ihtilaf etmişler. Diz kapağıyla göbek avrete dahil midir? Yoksa diz kapağıyla göbek avrete dahil değil midir diye. Cumhur ulema yani o cumhurun kendi içerisindeki cumhur demişler ki diz kapağıyla göbek avrete dahil değildir öyle mi? Bazıları da demişler ki ikisi de avrete dahildir. Bazıları demişler surre dahildir, rükbe dahil değildir. Yani göbek dahildir, diz kapağı dahil değildir. Bazıları da demişler ki diz kapağı dahildir, göbek dahil Bunlar hepsi kendilerine göre bir takım delillere yapışmışlar. Lakin hiçbirinin şeyi, hiçbirinin delili kuvvetli değildir. Sadece diz kapağıyla göbek avretten değildir diyen cumhurun içindeki cumhur, bunlar neyi delil getirmişler? Yani hani şeydir, Resulullah sallallahu aleyhi ve açık hadislerde buraları dahil etmemiştir. Bir de bu işte ma'beyne surreti ve ikisinin arası dediğimiz zaman onlar elbette ki buna ne değildir? Buna dahil değildir demişler. Bu birinci görüş. Yani erkeğin bir başkasını açmasını haram olduğu eee avret mahalli haddi neresidir? Avret mahallinin haddi diz kapağıyla göbeğinin arasındadır. İkinci görüşe göre erkeğin avret yeri sadece erkeğin İki avret mahallidir. Yani önü ve arkasıdır. Bunun dışındaki hiçbir yeri erkeğin ne değildir? Avret değildir. Bunun delillerini ne olarak zikretmişler? Buhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh Hayber gününü anlatırken diyor ki ben Hayber gününde Resulullah aleyhissalatü vesselam altındayken Hayber sokaklarında geziyordu diyor. Wallahi letemessu fakizi fakizen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Benim diyor baldırım Resulullah'ın baldırına değiyordu diyor Enes radıyallahu. Yani başka bir rivayette diyor ki peygamberin elbisesi peygamber elbisesini çekti ve baldırlarını açık açardı. Hani at atla giderken cellabiye düşünün mesela. Cellabiye ayağında Resulullah cellabiyesini çekmiş yukarıya doğru iki baldırını açık açarmış. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Buradan zahirine baktığımız zaman hani Resulullah eğer avret olmuş olsaydı Avreti de insanlara göstermek haramdır. Bir, Resulullah'ın elbiseyi çekip avretini açması caiz olmazdı. İki, başka birinin Resulullah'ın avretiyle avretine dokunması caiz olmazdı. Öyle değil mi? Yani sonuçta avret mahalline dokunmak da e, tedavi dışında, zaruret dışında, avret mahalline dokunmak da haramdır. Nasıl Enes radıyallahu anh şeyine değiyor, e, baldırına dokunuyor da Resulullah'tan ses çıkmıyor aleyhissalatu vesselam. Yine mesela Bukhari'de, Müslüm'de Ayşe annemizin meşhur rivayeti var. O da nedir? İşte e, Ayşe annemiz diyor ki peygamberimiz bir gün elbisesini çekmiş ve şey, oturuyordu. Yani baldırlarını açmış bir vaziyette elbisesini çekmiş oturuyordu. Ebubekir Bekir girdiği içeriye, peygamber aleyhisselatü vesselam kendini toplamadı. Ömer girdiği içeriye, peygamber aleyhisselatü vesselam kendini toplamadı. Kapıda izin istedi biri, kimdir dediler? Osman'dır dedi. Peygamberimiz hemen baldırlarını örttü ve şey yaptı, e, kendini toparladı. Sonra diyor bir sorduk ya Resulallah niye sen Ebu Bekir geldi örtmedin baldırını, Ömer geldi örtmedin baldırını da niye Osman geldiğinde ben meleklerin kendisinden haya ettiği bir adamdan haya etmeyeyim mi dedi aleyhissalatü vesselam bu sebeple e, baldırlarını örttü şimdi burada yine baktığımız zaman ne var? Burada baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatu vesselamın baldırları açık ee baldır fakiz demiş olduğumuz yer cumhura göre burası avret niye diz kapağıyla göbeğin arasında kalıyor Öyle değil mi? Ama Resulullah burasını açmış. Şayet buralar avret olmuş olsaydı Resulullah ve Vesselam'ı burayı açması mümkün olur muydu? Yani Ebu Bekir'le Ömer'in önünde açıp radiyallahu anh'ına Osman radiyallahu anh'ın kapatması ne olmazdı? Mümkün olmazdı. <gülüyor> Yine Müslüm'de adamın biri Ebu Zer'e soru soruyor. Ebu Zer diyor ki ben de Resulullah'a bu soruyu sordum. diyor Benim şeyime, fakizime vurdu. Yani benim avretime eliyle vurdu ve bana şöyle şöyle açıklamada bulundu diyor. Hani eğer bu baldır avret olmuş olsaydı Resulullah Allah'ın selamın eee Ebu Zer'in baldırına Ebu Zer de aynı şekilde kendisine soruyu soran adamın baldırına şey yapıyor. Soruyu soran adamın baldırına dokunuyor. Şimdi eğer bu caiz olmuş olsa böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Değil mi? Niye? Çünkü baldır avret, avrete dokunmak da nedir? Avrete dokunmak da haram. İbn Nihazm selefin cumhurunun da bu görüşte olduğunu söylüyor. Yani selefin cumhuru diyor. İnsanı ölü ve nakiller yapıyor. Yani Muhalla'da bayağı bir seleften isimden nakil yapıyor ki avret mahalli nedir? Kişinin e, kubul ve duburudur. Yani ölü ve arkasıdır. Erkek şu anda erkeği konuşuyoruz sadece. Bu sebepten ötürü kalan yerlerde ne değildir? Avret değildir. Lakin bu rivayetlerle ilgili bazı problemler var. Nasıl problemler var? Mesela birinci rivayetimiz neydi? Enes'in rivayetiydi. Enes'in rivayetinde diyor ya peygamber aleyhisselam diyor. Peygamberimiz elbisesini çekti diyor açtı Müslüm'ün rivayetinde Elbise çekildi şimdi hasara ile inhasara arasında fark var öyle değil mi? inhasara hangi kalıptan geliyor? her ne kadar ma'lum kalıbında olsa da meçhul manası ifade ediyor öyle değil mi? inhasara her ne kadar binaya ma'lum olsa da fiil olaraktan ne ifade ediyor? Meçhul kalıptaymış gibi manayı ifade ediyor. Şimdi hasara ile inhasara arasında fark var. Hasara kendisi çekti açtı olur. Inhasara ise elbise açıldı. İç savaş halinde atın üzerinde koştururken elbisenin açılması nedir? Elbisenin açılması normaldir. Ha buna işte i̇bn Hazım Hazm ve onun görüşlü olanlar cevap vermişler. Demişler, velev kendisi açılsa bile Allah azze ve Celle resulüne haram olan bir şey üzerine ikrar etmez. Allah bunu kapattırır da tekrardan. Onlar da bu şekilde cevap vermişler. Yani hasera, ha diyelim haser hayin hasere demişler. Yani ha Resulullah çekti açtı. Ha kendisi çekildi açıldı. Sonuçta bu bir haram mı? Haram. Nasıl Allah Resulünün haram işlemesine eşe yapar? Müsaade eder. Bir de demişler siz cumhura göre resuller Rasuller günah işlemezler. Öyle mi ya resuller Rasuller Resulullah günahtan masumdurlar. Cumhur-i göre nasıl Resulullah böyle bir günah işledi de Allah Azze ve Celle etti. Yine Bukhari'de Müslüm'deki o Ayşe annemizin rivayetinde, Müslüm'deki rivayetinde diyor ki Peygamberimiz e, baldırını veyahut da sakını, yani şurasını, şu diz kapağının altında kalan kısmını veyahut da bu üst kısmını açtı. Şimdi ne oldu burada? Tereddüt oldu, öyle mi? Yani kesin olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, diz kapağının üzerindeki bölümü mi açmıştır? Yoksa diz kapağının altındaki böldüğünü açmıştır belli değil. Burada ne var? Burada bir tereddüt var. Hz. Ayşeden bir tereddüt var. Ondan dolayı Cumhur demiş ki mesela bu delil olmaz yani bu şekil bir cevap vermişler. Tabi i̇bn Hazm buna da cevap vermiş demiş yani İmam Ahmet'in rivayetinde örneğin hiçbir tereddüt yok. Diz kapağının üzerindeki baldır kısmı, fakiz kısmı açıktı. Sat kısmı değil de fakiz kısmı, diz kapağının üzerinde kalan kısım açıktı. Tereddüdün olmadığı rivayet verken niye tereddüdün olduğu rivayeti mesela alıyoruz vesaire. işte Ebuzer hadisiyle ilgili işte avretin olduğu yerin üzerine elbiseyle dokunulabilir mi, dokunulmaz mı? Buradaki ihtilafı getirmişler vesaire. O zaman ne oldu şimdi iki tane görüş oldu elimizde. Birinci görüş Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sözlü bir takım sözlerini alıp lakin bunların senedinin birçoğunda problem var. Yani bazı grup alimler zayıf demiş, bazı grup alimler sahih demiş, bazı grup alimler hasen demiş. Bu saydığımız rivayetler var ya. Mesela El-Fakhizu Avra dedik. Öyle mi? Dedik İmam Bukhari ta'liqen rivayet ediyor. Ta'liqen demek ne demekti arkadaşlar? Senedi hasfedip sadece senedin başındaki ismini yapmasıydı, zikretmesiydi. Biz demiştik İmam Bukhari'nin muallakları nedir? İmam Bukhari'nin muallakları eğer cezm seygasıyla rivayet etmişse, eyvallah. Lakin tamrid seygasıyla rivayet etmişse ona sahih ne yapılmaz? Ona hemen direkt sahih denilmez araştırma yapılması e, gereklidir. İmam Bukhari bunu temrîz sıgasıyla rivayet etmiştir. Tamam? Ve demiştir ki hadisu Enes'in esnedu ve hadîsu cerhedin ahvatu. Yani Enes'in hadisi. Bu Haybere anlattığı hadisi daha senet yönünden kuvvetlidir. Cerhedin rivayeti ise, yani bu el-fakhiz ve avratun rivayeti ise, bu ise ahvattir. Yani ihtiyat yönünden en iyi olanı nedir? İhtiyat yönünden en iyi olanı budur. Bu bile şeyin, bu rivayeti zayıf gördüğünü gösterir İmam Bukhari'nı. Ki zaten kendi tarihinde, tarihul kebirde de Hafız i̇bn Hacer'in Fethül Bari'de zikrettiği gibi tarihul kebirinde İmam Bukhari bu rivayeti zayıf kabul etmiştir, zayıf olarak addetmiştir. Diğer kalan rivayetlerin hepsinin senedinde mutlaka makal vardır. Yani mutlaka senedinde ne vardı? Senedinde problem vardır. Tamam Şimdi bizim önümüzde iki grup hadis toplandı. Bunların biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Ve bu sözlerde diz kapağıyla göbeğin arası avret olarak anlaşılıyor. Bunlardan biri de senet yönünden çok daha kuvvetli olan ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diz kapağıyla göbek arasındaki baldır kısmını açtığını gösteriyor. Öyle mi? Şimdi biz ne demiştik? Şimdi aslımıza dönelim. Biz demiştik ki hadislerin zahirinde bir çelişki görüldüğü zaman alimler ne yaparlar demiştik? Heh, sahih olup olmamasına bakarlar. Öyle mi? Birinci çünkü zayıf hadis sahih hadise ne yapamaz? Muaraza edemez. Sayh diyelim iki grup hadisle sayh oldu ki cumhura göre bu hadislerin hepsi sayh'tir veyahut da bir araya gelmesiyle toplanmasıyla kuvvet bulunur yani birindeki mesela bir, bir rivayette zayıflık nedendir ravi'nin hafızının kötülüğündendir öyle mi? Öbür rivayetteki ravi'nin hefzı kuvvetli olduğu için bunu ortadan kaldırır zaten bu problem bu zayıflık ortadan otomatikmen ne yapar kalkat çünkü kuvvetli bir ravi de aynı rivayette bulunmuştur bu tip'tir yani zayıflığı cebredilebilecek, zayıflığı giderilebilecek şekilde bir zayıflıktır. Ondan dolayı demişler zaten sayhtır. O zaman ne yapacaklar? sahip olarak kabul ettikleri zaman 1- Arasını cem edecekler. Öyle mi? Aralarını cem edemedikleri zaman ne yapacaklar? Nesk yapacaklar. O da ama nesk öyle kesin ifadelerle belirgin olması lazım. Hani sonradan hangisi gelmiş, önceden hangisi gelmiş ve hangisi hangisini nesk etmiş bunun belli olması lazım. Bu da olmasa ya bunu tespit edemeseler? Tercih. Bir takım tercih başlıkları vardır. Bunları kullanarak rivayetlerin basını basına tercih edecekler. Bu da olmadı mı ne yapacaklar? Tevaquf edecekler. Ne demek tevaquf etmek? İki grup hadise de amel etmeyecekler. Şeriatın o konudaki umumi lafızlarına başvuracaklar. Onunla amel edecekler. Öyle mi? Âlimler de aynısını yapmış. cumhur ulema, cumhur ulema tercihe gitmiş. Nasıl tercihe gitmiş cumhur-u ulema? Şu yönden tercihe gitmiş. Demişler ki, usulde bir kaide vardır. Söz, fiilden daha kuvvetlidir. Yani söz ile fiil çatıştığı zaman söz nedir? Söz fiilden daha kuvvetlidir. Neden? Çünkü söze ihtimalin girmesi azdır. Lakin fiile ihtimalin girmesi çoktur. Ondan dolayı bir sözü ne yapıyoruz? Ondan dolayı bir sözü e, fiile takdim ediyoruz demişler. Diz kapağıyla göbeğin arasının avret olduğunu ifade eden hadisler sözdür. Diz kapağının üzerindeki baldırın avret olmadığını ifade eden hadisler nedirler? Fiildirler. Burada ne kaidesini zikretmişler? Demişler ki vakiatu aynin la tuham. Ayni bir vakadır genelleştirilemez. Ne demek bu? Ayni ve özel olan vakalara birçok ihtimal girebileceğinden ötürü bundan genel bir şer'i hüküm ne yapılamaz? Genel bir şer'i hüküm çıkarılamaz. Öyle mi? Onun için demişler ki biz bu hadislerle amel etmiyoruz cumhur. Burayla burası nedir? Burayla burası tercih. Yani bu şekilde tercih yapmışlar. <gülüyor> Hakeza i̇bn Hazm ve i̇bn Hazm'ın yanında olan insanlar da tercih yapmışlar. Onlar da demişler ki böyle şey olur mu? Bizim elimizdeki hadisler hepsi buharide ve Müslüm'de geçen hadisler. Çok belirgin lafızlar. Hatta demişler, Kur'an da bizim dediğimizi destekliyor. Niye? Mesela Hz. Adem'in kıssası dedik ya, Allah Azze ve Celle ne diyor? Ee, biz size gökyüzünden e, elbise indirdik, yuvari sev'atikum. Sizin sev'atinizi kapatır diyor Allah Azze ve Celle. Yani diz kapağınızla göbeğinizin arasını kapatır demiyor. Sizin avret yerlerinizi kapatır diyorlar. Kur'an'ın iniş şekli de bizi destekler diyorlar. Ayrıca bizim hadislerimiz daha senet yönünden kuvvetlidir. İmam Bukhari'nin dediği gibi hani hadisu enesin esnedu yani senet yönünden daha şeydir, daha kuvvetlidir. Ha, o zaman demişler bunların bunlara tercih edilmesi lazım. Hem demişler bunlar sayhinde geçmiyor bir. Hem senetlerinde makal vardır. İki, sayhinde bütün ümmetin telakisiyle kabul edilmiştir, e nasıl olacak? Olmaz. O zaman demişler ki, erkeğin avreti nedir? Erkeğin avreti diz kapağıyla göbeğin arası değildir, sadece ön ve arkasındaki avrettir. Bunlar da şimdi ne yapmış oldu? Tercih yapmış oldu. Ama zıt tercihler, öyle değil mi? Biz çünkü bu meseleyi Bulugul Meram'da anlatırken, hadisler arasında tercih ne demiştik? Tercih, nazari ve iştihadi bir şeydir, alimden alime değişir. Niye? Çünkü herkesin tercih için kullanmış olduğu veya öncelik tanımış olduğu başlık, bir diğerinden daha nedir? Bir diğerinden daha farklıdır. Mesela birisine göre Bukhari Müslüman'da hadisin olması tercih için yeterlidir, öbürüne göre hayır. Hadisin senedindeki bazı isimler önemlidir. Öyle mi? Birine göre fıkıhta olan rivayetlerde işte fakir olan sahabenin rivayetleri te tercih edilir. Bir diğerine göre hayır. Ha Hafızı kuvvetli olan rivayeti mesela tercih. Yani tercih nedir? Nazari ve iştihadidir. Ondan dolayı bu örnekte olduğu gibi bu da tam örnek oldu anlattığımızda. Tam zıt tercihler ne yapılabilir? tam zıt tercihler de yapılabilir. Bir de cem yapan alimler var. Yani bu iki rivayetlerin arasını cem etmiş olan alimler var. O da kimdir? İbn Kayyim mesela. Rahmetullahi aleyh. İbn diyor ki Erkeğin avreti iki kısma ayrılır. Bir avretun muğallaza bir de avretun muhaffefe. Bir çok hani böyle koyu, sert olan avret vardır. Bir de hafif olan avret vardır diyor İbn Kayyim. Kişinin kubulu ve duburu yani önü ve arkası muğallaz olan avrettir diyor. Yani çok şiddetli olan avrettir diyor. Kişinin diz kapağının üzerinde kalan baldırları ise muhaffef olan yani hafif olan avrettir e, diyor. Arada böyle bir fark var. Yani hadislerin arasını bu şekilde cem etmiş. Peki bu ayrımın semeresi nedir? Yani hani mugalles, avret, mukaffef avret bu şekilde ayırdığımız zaman bunun semeresi ne olacak? E, diye sorduğumuzda İbn-i Kayyum bize şu şekilde açıklıyor. Diyor ki mugalles olan avret yani ön ve arkanın hem açılması haramdır hem de bakılması haramdır. Öyle mi? Mukaffef olan avret ise yani diz kapağının üzerindeki baldır ise, açılması helaldir, bakılması haramdır. Öyle mi? Yani kişi açabilir ama insanların ona bakmaması lazım e, demişler. Tabi Allah-u Alem, yani o da ne yapmış? O da bu şekilde tercih, e, şey, İbn-i de da bu şekilde hadislerin arasını cem etmiş ki, ta ki çünkü nedir demişler, ehli hadisin nazarında cem her zaman nedir? Cem en önemli olandır. Çünkü cem demek bütün hadislerle beraber ne yapmak demektir? amel etmek demektir. Ondan dolayı ehli hadis genelde cemi ne yaparlar? Genelde cemi takdim ederler. Neyin üzerine? Nesve tercihin üzerine imkan buldukça tercih yaparlar. Şimdi peki burada nasıl bir tercih yapılacak? Yani nasıl diyeceğiz, hangisini söyleyeceğiz? Dikkat ederseniz mesele gerçekten biraz karışık bir mesele. Yani tercih edenlerin de iki tarafın da kendilerine göre haklı şeyleri var, e, haklı delilleri var. İki taraf da sonuçta usule göre gitmişler. yani Usule e, göre gitmişler. Onun için bu tip yerlerde esas olan nedir? Yani böyle karışık olan yerlerde esas olan ihtiyata göre davranmaktır. Niye? Çünkü biz demiştik fıkhın bazı bapları vardır. Genişliği gerektirir. Bazı bapları vardır. Neyi gerektirir? İhtiyatı gerektirir. Öyle mi? Demiştik mesela genişlik genelde muamelattır vesaire Bu tip bablarda asıl olan nedir? Asıl olan genişliktir. Lakin mesela et meselesidir. Etler konusudur. Ondan sonra faiz meselesidir. Ondan sonra ibadetlerin sıhati, putlara ibadetlere bir şey ekleme çıkarma vesaire. Buralarda asıl olan nedir? Asıl olan ihtiyattır. Bu da nedir? Bu da sonuçta ibadete taalluk eden bir mesele olduğu için. Öyle mi? Burada asıl olan ne olması lazım? İhtiyat olması lazımdır. Onun için Allahu alem. Rabb bunların içinden cumhurun görüşü nedir? Cumhurun görüşü daha müracehtir. Yani bu ne demektir? Kişinin diz kapağı ile göbeğin arasını kapatması elzemdir. Ama konunun içerisinde İki tarafın da delilleri olduğu için bu ihtilaf hangi cins ihtilaftır? İhtilaf-ı tenevvudur. Yani çeşit ihtilafıdır. Tarafların birbirlerine ne yapmamaları gerekir? Tarafların birbirlerine inkar etmemeleri, birbirlerine karşı çıkmamaları gerekir. Herkes bu konuda kendi tercihiyle yapabilir? Kendi tercihiyle amel edebilir. Anlaşıldı? Devam edelim. فمع bu, هذا كله بمنفسle beraber ne görüyoruz maalesef şiddeti فمع هذا كله فمع هذا كله bunların hepsiyle beraber görüyoruz e, ne görüyoruz maalesef şiddeti eee şiddetli bir üzüntüyle beraber kesîrun mine'r <gülüyor> adamlardan çoğu endeme yazâvülûne yazâvülûne yazâvülûne el'âbe Oyun, oyunlara devam ettikleri zaman, oyunlarla ilgilendikleri zaman oyunlara ilgilendikleri zaman yekşifune efgazuhum e, onların baldırları açığa çıkıyor. Yekşifune açarlar efgazuhum baldırlarını ve la yugattune örtmezler ille'l avretel muğallazata. ancak muğallaz olan avret kısmını örterler. Ve hazi muhalefetun sariha li hadhihi'n nususi bu naslara, e, bu bu naslara, bu açık naslara açık bir muharifettir. <gülüyor> Felvaci vacibu aleyhim e, ve vaciptir aleyhim. Onlar üzerine ettenebbuhu bizalike e, bunun için tembih yapılması buna dikkat etmeleri e, vaciptir. Ve <gülüyor> tekayyudu e, bi ahkam <gülüyor> dinihim. E, ve dinlerinin ahkamıyla bağlamaları da onlar için lazımdır, vaciptir. Va'demül <gülüyor> iltifati niyahı xalifha muhalefet edenlere muhalefet edenler için ona muhalefet edenlere de iltifat etmemeleri, önem vermemeleri nedir? Önem vermemeleri <gülüyor> gereklidir. Şimdi burada o zaman bizim önümüze iki tane mesele var. Bunlardan bir tanesi, ne? bunlardan bir tanesi şu. Erkeğin normalde avret mahalli nedir? Avret mahalli diz kapayla göbeğin arasındadır. Bu nedir? Bu nazar avret. Öyle mi? Bu nazar avretidir. Salat avretine gelince, yani namazdaki avrete gelince, normalde Resulullah bir erkeğin omuzunda elbisesinden bir parça yokken Aleyhisselatu vesselam namaz kılmasını nehyetmiştir. Öyle mi? Yine peygamber aleyhissalatü vesselam ancak elbisesi dar olduğunda, kendini örtmeyen olduğunda alt kısmını kapatıp üst kısmını açık bırakılmasına müsaade etmiştir. Ondan dolayı namazda ve Allah وَجَلَّ huzu زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Yani her namazgahta, namaz yerinde ziynetlerinizi alınız demiştir üzerinize. Normalde alimler demişlerdir ki zaten kişi namazın dışında da avretini örtmekle mükellef olduğu için namaz yerinde ziynetinizi alan avreti örtün değil. Normal avretin örtülmesi gereken yerden fazlasını almak demektir. Öyle mi? Zaten normal namaz kılmasa da insan... Avretini örtmek zorundadır. Hani böyle bir özel emir neyi gösterir? Şunu gösterir, onun fazlasının alınması gerekir. Ki seleften bazıları da bu ayeti bu şekilde anlamışlar. Namaz kıldıkları zaman en güzel elbiselerini giyip o şekilde ne yapmışlar? O şekilde namaz kılmışlar. Ama eğer imkan olmazsa, bazı sıkıntılar olursa, bazı özel durumlar olursa, kişinin olmazsa olmazı, yani namazın sıhhat şartı olan avretin haddi, kişinin neyidir? Diz kapağıyla göbeğinin arasıdır. Öyle mi? En azı yani. <gülüyor> Namazda örtülmesi gereken kısım nedir? Namazda örtülmesi gereken kısım budur. Bir ikinci mesele ise, bir ikinci mesele şudur. Her ne kadar şeriat, avreti bu şekilde belirlemişse de, öyle mi? Yani avretin sınırlarını bu şekilde belirlemişse de, hiç şüphe yok ki kişi yaşadığı topluma göre, avretin sınırları ve hudutları yapar? Avretin sınırları ve hudutları değişir. Ne yönden? Haram ve helal yönünden değil şeriatın koyduğu hudutları yönünden, değiştirmek yönünden değil, adalet vasfı yönünden ne yapar? Avretin hudutları değişir. Bu ne demektir? Mesela biz hadis ilmini okurken ne görüyoruz? Diyoruz ki ravi'nin adil olması. Öyle mi? Ne demektir ravi'nin adil olması? Diyoruz ki ravi'nin adil olması demek, yani ravi'nin şirkten, haramlardan ve bidatlerden uzak olması ve kişiliğini edecek şeylerden de uzak durması demektir. Öyle mi? Kişiliğini kathedecek şeylerden, kişiliğine zarar getirecek olan şeylerden uzak durması demektir. Nasıl açıklıyoruz bunu? Yani alimler nasıl açıklamışlar bunu? Demişler ki kişiliğini katheden şey örfle belirlenir. Mesela bazı örflerde ayıp olan bir takım şeyler varsa, insanlar tarafından ayıp olarak addediliyorsa, kişinin bunu ne yapmaması bunları da yapmaması lazım? Bunları yapmaması lazım. Ta ki niye? adaletine zarar gelmesin Ama ne şartla? Bu örfler şeriata muhalif ne olmayacak? Şeriata muhalif olmayacak. Yani tam zıddı olmayacak. Şimdi bu ne demek? O zaman bir toplumun örfünde bir toplumun örfünde eğer e, insanın, erkeğin mesela bütün vücudunu kapatması gerekiyorsa adam tutup sadece diz kapağıyla göbeğin arasını kapatacak bir haşema giyip ondan sonra sokağa çıkıp işte ben İslam'ın belirlediği avret budur, beni başkası ilgilendirmez diyemez. Neden? Çünkü bu her ne kadar helal haram yönünde kendine zarar vermese de hangi yönden zarar verir kendine? Bu adalet yönünden zarar verir. Yani onun şahitliği kabul edilmez, onun rivayeti kabul edilmez vesaire. Onun için buna dikkat etmek lazımdı. Ve buradan şunu anlatacağız. Bazı fıkıh kitaplarında avret baplarını okuduğunuz zaman gözlerimiz açılabilir. Yani genç olan erkek bütün vücudunu kapatmalıdır. Mesela gibi bu tip lafızlar görebilirsiniz. Tabi bu ne ya böyle bir şey mi olur işte bu şeriata muhaliftir değil. Çünkü o onu yazan alim kendi dönemindeki insanların avret anlayışını kitabına yansıtmıştır. Ha belki yaptığı şu anlamda yanlıştır. Yani bunu açıklayabilirdi. Hani bak bu bu bu sebepten ötürü ee, normalde bu böyledir. Ama bizim toplumumuzda bu ayıp olarak addedildiğinden ötürü nedir? Ee, e, giyinen insanların bunu yapmaması lazım denilebilir. Ondan dolayı yani şey mahalli budur diye bazılarının anladığı gibi sokağa bu şekilde ne yapılmaz? Sokağa bu şekilde çıkılmaz. Bir de bakılır yani o toplumda bu nasıl addediliyor? Nasıl anlaşılıyor? Ona göre muamele edilir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ